Başarım nece? Diri ve heyveli Rubensi etedede Şevhets ödeye dike Kut edibine Kenite leser Zimanimin Sitra Nece? Başarım Vere Baiz had niha Degredestimin Baiz had niha Eskriyanın Neçe bazaramın, neçe vara, amrın, neçe vara? Payız hatnha, bikre destemın, payız hatnha, heskiriyamın. Neçe bazaramın, neçe vara, neçe amrın. seven men the stemmen put it up she yahat nah askriya man nacha bajarmen nacha wara nachamrem nechwara payiz hat nah askriya Nature avin daraman ware. Shav dutun abnaat idad dil mein dekhe. Dabar and dabari undre Eskriya Neçe başarıın neçe ver Ne çareden neçe ver Bayız hatna mügre desstin Bayiz hatna eskriya Neçe başarının neçe verre Ne çaran neçe var. Hatnha büyü destemin, Bayız hatnha haskriyamın, Neçe başarmın, Neçe vara, Neçe amreman, Neçe vara. Neçe neçe vara Dodan'ın en güzel şarkılarından biriydi. Evet Açık Radyo'da bugün Dünya Dodan ile dönecek. Dodan yeni şarkılar yaptı, onları dinleteceğiz ve bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra yapacakları üzerine de sohbet edeceğiz. Dodan hoş geldin. Merhabalar abiciğim, nasılsınız, iyi misiniz abi? Ee, i̇yidir, ee, siz nasılsınız? Teşekkür ederim abi, çok sağ olun. Teşekkür ederim abi. E, Dodan bu aralar aktifsin yeniden. E, bütün müzisyenler e, bir şekilde bu krizi atlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. E, siz de öyle. E, bir yandan Kürtçe bir şarkı hazırlığındasınız, bir yandan da Türkçe. Yanılıyor muyum? Evet. Ee, bir Aksilik olmazsa 1 Eylül'de e, bir iç Türkçe şarkım yayınlanacak. Sonra e, 10 Eylül'de de yapmış olduğum Türkçe şarkıyı yayınlayacağım abi. Evet, zaman single zamanı, eskisi gibi evet. onlu onlu onlu şarkılar halinde albümler yayınlanmıyor, e, zamana da uymak gerekiyor. E, gel şundan başlayalım, e, bu e, dijital çağın bizi ve dinleyici olarak bizi ve siz müzisyenleri getirip bıraktığı yere ne diyorsunuz? Benim en çok şikayetçi olduğum şey abi bu. Yani o natürelliği koruyamamak hali, belki de sıklıkla bazı şeyleri yapamamamın sebebi o. Çünkü böyle bir dijital çağın içerisinde ayak uyduramama problemi yaşıyorum. Kendi adıma söylüyorum bunu. Hı hı. Ee, bunun için e, mesela şey demiyorum, yani herhangi bir şey üretmediğim anlamda bir şey söylemiyorum. Yani bu zaman dilimi içerisinde birçok şey yaptım. Yani yaptığım şeyler içerisinde 2022 yılında iki tane şarkı daha yayınladım. Ondan önce bir... Gül Sultan Abdal'ın hikayesini arkadaşımla beraber, yönetmenle beraber kaleme aldık. Abdal diye bir oyun sergiledik. Müzikli anlatı dilinde bir şey yaptık. Gül Sultan Abdal'ın hem yaşamından kesitler sunduk. Tabii kendi özgün dilimizle sunmaya çalıştık. Bir taraftan da onu onu anlatmaya çalıştık. Bir taraftan da işte oyunun, tiyatro oyunun müziklerini yaptım. Abi. E, bu altı tane, yedi tane gösteriden sonra ee, daha fazla dayanamayıp e, oyunu bırakmak zorunda kaldık abi. Çünkü ee, e, çok çok fazla ağır bir prodüksiyon olduğu için altından kalkamadım daha açıkçası. Ama bu, bu noktada hani bu dijital çağa adım uydurmuş adım e, ad, a, şey, analiz olmuş olsaydım belki daha farklı olabilirdi. E, ama ben daha çok böyle akustik şarşenin akustik olmasından yanayım ve daha el değimli, daha dokunmalı insanım öyle dediğim için Biraz o şeyin içerisinde olamadım. Abi. Ya benim... e, evet e, ben sizi sahnede birkaç kere seyretmiş biriyim ve e, normal olarak stüdyoda kaydettiğiniz şarkıları, albümleri, single'ları elbette ki çok çok severek dinliyorum. Ama sahnede o şarkıları sizden her seferinde bambaşka biçimlerde e, dinleyebiliyor insan. Çünkü benim öteden beri söylediğim bir şey var. Siz sahnede o şarkıları e, yaşıyor ve başka bir şeye çeviriyorsunuz, başka bir biçime çeviriyorsunuz. Ya ben şeyi çok seviyorum. Yani biraz belki benim yaşam seferimle ilgili bir şey. Hani e, aynı şarkıyı yüz defa da okursam bence o aynı şarkı yüz defa başka bir kimlikte dokunulmayı hisseden bir durum. Ve öyle de hissettirilmediği düşündüğüm için. Sahnede mesela bütün şey şarkılar okurken de o şekilde okuyorum. Yani o andaki o şarkıyla kurmuş olduğum bağla beraber şarkının e, rengi ve ahengi de değişebiliyor. Ben yani bunu yaparken de mutlu oluyorum. Belki de bu benim yıllardır sahnede yapmış olduğum o doğaçlamalardan kaynaklı. Ki zaten mesela kendime işte şu sound'un içerisinde ya da şu şu tarzda bir şey yaptığımı söyleyemem. temel sebebi de o. Yani herhangi bir tarzın içerisinde kendimi görmüyorum. Belki bunu... E, müzik insanları belki eleştirebilir. E, ama ben e, tamamıyla duygu, duygu üzerinden gittiğim için o duygunun yoğunluğuyla, o ağırlığıyla şarkıları o şekilde okumayı daha çok tercih ediyorum. Yani orada da belki bir sürü kimin içerisinde bürünüp o şarkı başka bir hale dönüşebiliyor herhalde. Şimdi yeri geldi diye söyleyeceğim Do'dan. E, e, Sound'un hiçbir yere e, sokulamaması ya da etiketlenememesi diye bir şey yok. Dodan çünkü çok kendine özgü bir isim. Çok kendine özgü bir sound'u var ve Dodan'ın Bence birinci amacı ne söylerse söylesin. Diyelim ki bir beste söylüyor. Kendi bestesi ya da başkasının bestesi. Ya da e, klasik Türk halk müziğinden bir ezgi seslendiriyor. Ya da işte birazdan konuşacağız. Şivan Perver'in e, bir şeyini seslendiriyor diyelim. Bir şarkısını. Doda'nın bence birinci amacı ne seslendirirse seslendirsin. Şarkıyı kendisi şarkısı olarak Kılmak istiyor ve bunu başarıyor. Dolayısıyla biz burada Dodanın kendi sahondundan bahsedebiliriz. Evet. Uzun yıllar boyunca abi bunun arayışı içerisine girdim. Yani birçok birçok birçok müzik e, dinledim ve bu müziklerin de bana çok fazla etkisi oldu. Sadece müzik değil okuduklarının, yaşadıklarım ve e, öğrenip öğrettiklerim de benim için büyük bir ders oldu. Bu e, şeyi ben çok seviyorum. Yani o özgürlüğü yaratabilme, o, o formun içerisinde olma durumu çok seviyorum. Mesela artık e, bu, bu zaman yaklaşık 29 yıldır sahnedeyim ve 29 yıldan sonra şunu diyebiliyorum kendim: Evet artık kendime ait bir e, ses rengim var. Evet kendime ait bir e, doğallığıyla gelişen bir sound'um var. Evet kendime ait parantez içerisinde söylüyorum. Alternatif diyebileceğim bir şeyimiz var. Ama bunu yalnız başıma mı yapıyorum? Hayır. Bunu Etrafımdaki olan insanlarla beraber, öğrendiklerimle beraber, yani en güzel yaşamımı devam ettirdiğim süre boyu içerisinde edinebileceğim bir sürü bilgi ve deneyimle beraber belki bir beş yıl sonra, belki bir üç yıl sonra başka bir durumda karşılaşmış olacağım ama. ama şundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Ben her zaman bunu da kabul ederek söylüyorum. İnsan kendi deneyimlenmiş olan, olmuş olduğu duygunun deneyi durumuna geçiyor. Ben, ben sadece bu durumun içerisinde olduğumu hissediyorum ve bu deneyimlenme halini de sürekli yaşayacağım yani. Evet e, ben biraz önce bu dijital çağla ilgili soruyu sorarken aklımda olan ben biliyorum ama henüz e, açık radyo dinleyicileri bilmiyor. Birazdan çalacağız şarkıyı. İngiltere'de de bir şarkı yayınlayacak olmandı. Dijital çağ olmasa Böyle bir şey Do'dan çok zordu biliyorsunuz. Yani evet, plak firmalarıyla anlaşacaksınız, onlar sizi çağıracak, gideceksiniz, kaydedeceksiniz vesaire. Bu da genellikle olmazdı. Ama şimdi dijital çağdayız ve evet siz dijital olarak İngiltere'de de bir şarkı yayınlayabiliyorsunuz. Bu mucizevi değil mi öte yandan? Evet, bu, bu çok çok önemli bir şey. Benim için çok çok e, iyi, iyi bir deneyim olacak. Yani e, şarkının İngiltere'de yayınlanıyor olması ve bireyde İngiltere'den işte dünyadaki birçok yere ulaşabilme olma sahip olmak bence çok önemli bir şey. Hani e, ben kendi adıma söyledim. Henüz o durumun içerisinde olamamanın aslında eleştirisini de yapıyorum kendime. Niye henüz o tarafın içerisinde çok fazla var olamadığımı. Bu da herhalde çok ilgili olmadığım kaynaklar içeriyorum. Ama bir taraftan baktığım zaman da Göre yani böyle bir dijital bir çağda herkes tarafından şarkının biliniyor olması ya da dinlenilebilecek duruma gelmesi elbette ki çok çok önemli abi. Benim gibi bir müzik dinleyicisi için de mucizevi bir şey bu. Ee, şarkıyı dinleyelim. Ee, Şivan Perver'in bir şarkısı bu. Evet abi. E, çok e, uzun süreden beridir hep böyle içinde olan e, ve ara ara böyle kendi kendime söyleyip de e, tekrar etmiş olduğum bir şeydi. Ee, bu şarkıyı yaparken Özgür Umut Güçer'le beraber bu şarkı e, ortaya çıktı. Onun aranjesiyle ile olan bir şarkı. Hani minimal düşünelim dedik ve minimal çalımlar olsun. O minimal eser içerisinde bakalım bu şarkı da o kendi zengin dilini ifade edebilecek mi? O duyguyu verebilecek mi diye. Ee, biz de o bu elimizden geldiğince, geldiğince aranjeyi de çok minimal tutarak da Kanuman'ın eserini seslendirdik abi. Umuyorum direğinden sonra paylaşıldığı zaman inşallah bütün insanlar da dinleyen insanlar için Herkes tarafından paylaşılır ve umuyorum hala yani olumu ya da olumsuz bütün eleştirileri de almayı çok isterim. O zaman şarkıyı dinleyelim sonra üstünde konuşuruz. Açık Hı -hı. Radyo'da Dodan konuğumuz ve 1 Eylül'de İngiltere'de yayınlanacak şarkısı Hanımamın. Dodan ve 1 Eylül'de İngiltere'de yayınlanacak şarkısı Şivan Perver'in bir şarkısı. Kani'min e, Dodan şarkının sonunda malama malama ne mi diyorsun? Malama. E, benim e evim. Efendim. Benim evim. Ha benim evim diyorsun. Ne, evet. Ne, ne? Ya. E Söyleyeyim, e, söylenmeyecek bir şey değil. Bu şarkıyı bana daha önce dinlettim. E, ben de e, zaten e, fikirlerimi ilettim e, size. Çok güzel bir şarkı bu Dodan. Yani olağanüstü güzellikte yorumlanmış yeniden. Mayav e, biliyorsunuz ben e, sizin uzun yıllardan beri tanışıyorum. Ve evet. e, böyle yeni bir şeyi sizinle paylaştığım zaman çünkü onu öncelikle kılıyorum. Sizin eleştiriniz benim için çok kıymetli. Estağfurullah. Çünkü, Uzun, uzun yıllardır, uzun yıllardır birçok alanda birçok müzik çeşidini dinlediğiniz için bu konudaki yetkin olma halinizi çok e, önemsediğim için öncelikle size bunu attım. Ve e, oradaki sizin eleştiriniz benim belki de bir sonraki aşamada nasıl yapmam gerektiğini de önünü açabilecek bir durum olabilirdi. E, o anlamda e, bir de şuna çok inanıyorum. Yani bu hani, mesele işin o mutfağında çalıp söylemekten ziyade Dışındaki insanların kulağına çok inanıyorum abi. Ben. Evet evet. Yani o, bence o çok önemli çünkü duyguyu aslında onlar işliyorlar abi. Yani o, o duyguyu işleyen insanlar onlar. E, yani biz biz bizi biz oda hazırlıyoruz, sunumu yapıyoruz ama o duyguyu işleyen ve bir yere kadar taşıyacak kişi de onu dinleyen insanlar. Mesela sizi onun için çok önemsiyorum abi ve bu konudaki ra, rahatlığım da buydu. Hemen o anda o heyecanla. Hatta gelir gelmez ilk attığım insanlardan biri siz oldunuz abi. Ee, acaba şeyiniz olur, yorumunuz ne olur, e, beğeniniz ne olur, nasıl bir şey size geçti hissiyat? O, o, o merakla bekledim abi, sizden ocağın abur. Estağfurullah. Şimdi e, tekrar özetleyeyim o zaman açık radyo dinleyicileri içinde. E, Doda'nın dediğim gibi en büyük özelliği ne söylerse söylesin o söylediklerini kendinin kılmasıdır. Mesela işte en son Hanım Emin. bir Emin bir şivanperver şarkısı ve şivanperver çok önemli, çok popüler bir sanatçı ve söylediği her şeyi de kendi sesiyle ağır bir şekilde damgalıyor. Dolayısıyla kalkıp kim söylerse söylesin bence Şivan Perver'in etkisi altında kalırdı. Dodan kalmamış. Neden kalmamış? Çünkü Dodan şarkıyı baştan yaratıyor. O kadar yetkin bir isim ki Dodan şarkıyı kendinin kılmadıkça altına elini parmağını koymuyor. Dodan bir biçimde bütün söylediklerini çağdaş bir şey içinde, bir formül içinde ve dediğim gibi tekrarlıyorum bunu bu çok önemli çünkü kendisini kılarak yeniden söylemesi benim bütün size karşı olan sevgim saygımın birinci unsuru budur Doğdan söylediğiniz ederim, hiçbir kötü bir şarkı bugüne kadar olmadı teşekkür ederim çok sağ olun, çok sağ olun. Bu, bu kötü bir şarkı söylemediniz demek değil sakın yanlış Aynen. anlama Yok, Ama, hayır hayır kötü şarkı söylediyseniz bile öyle bir hale getiriyorsunuz ki o şarkı iyi oluyordu. Odan bunu söylemek istiyorum. Yani abi e, bu işe başladığımdan beri ben sana çok inanıyorum. Yani öğrendiğim şeyler artık bu sahnedeyken şarkı söylerken insanlarla beraber şarkı söylemeyi seçiyorum ve İnsanların da bu, bu bu sadece benim şarkı söylemenden ziyade onların da bana bu noktada eşlik ediyor olması beni mutlu ediyor. Aslında ortak şarkıyı ve ortak duyguyu beraber yaratıyoruz ve biz bu ortaklaşmanın içerisinde öğrenmeye çalışıyoruz. Ben şimdi bunu yaşıyorum. Şu anki duygu sahnede olduğum zaman e, insanlarla beraber e, şarkıyı söylerken ki o duygunun, o hüznün, o acının, o neşenin, o coşkunun içerisinde beraber var olmayı, görüyor olmayı hissediyorum ve seziyorum. Onun için herhangi bir şarkıyı söylerken dahi önce o şarkının bütün haline saygı duyarak, bütün sözlerine, melodisine saygı duyarak ona baki olmaya çalışarak şarkı söylemeye çalışıyorum. Sonra o karşındaki dinleyici olan insanların yüzlerine ve ifadelerine bakarak ortaklaşmayı seçiyorum. Bu ortaklaşma benim duygumu çok daha yoğun olmasına sebep oluyor. Bu şekilde daha bir yerde olduğumu hissediyorum. Şimdi. Bugün bunu yaşıyorsam e, belki o 29 yıllık sürecimin bana katmış olduğu e, o, ortaklaşma hissinin e, sebebidir de bugünkü yaşamış olduğum durum abi. Evet e, araya bir şarkı daha alalım ama ondan önce şunu söyleyeyim. E, Muşun Varto ilçesinde doğmuşsun. 1995 yılında İzmir'e yerleşmişsin ve Hı. orada... Umuda eski grubuyla çalışmaya başlamışsın. O günleri evet. konuşacağız ama gel araya bir şarkı daha alalım ve tamam. işte yürüyorum. Yatlı'da konuğumuz Do'dan. Do'dan 1 Eylül'de İngiltere'de Hanım Emin adlı şarkı yayınlayacak. Bir süre sonra da bir Türkçe şarkı yayınlayacak. İşte onu dinlettik. Yürüyorum. Yürüyorum yeni bir şarkı. Yürüyorum. Ee, aslında e, tabii yeni şarkı değil. Ee, yani hayır, hayır, yayınlanan... yeni, yeni yayınlanacak. Evet, yeni yayınlanacak. 10 Eylül'de e, Türkiye'de Anadolu müzik etiketiyle yayınlanacak abis. <gülüyor> ee, yani e, 10 Eylül'de Yürüyorum Dikenler'in Üstünde şarkısını yayınlayacağız. Ee, bu da benim için asla yeni bir şey. Ee, yani çocukluğumdan beridir dinlediğim, özellikle Serda Bağcan'dan çok severek dinlediğim bir eserdir. Ee, bunu birçok insan da seslendirdi. Ben şunu çok seviyorum abi yani birçok insan birçok eseri okumuş olabilir fakat ben kendim şunu hep söylüyorum bir de kendim okumalıyım acaba kendim okurken nasıl bir hissiyat uyandıracak nasıl bir duygu çıkacak ortaya ben bunu biraz peşinde olduğum için o geleneksel bütün eserleri seslendirirken de binlerce insan o geleneksel eserleri seslendirmiş o geleneksel eserlerin içerisinde bir de ben de varım demek için söylüyorum abi. Bu, bu benim de e, hem müzikal perspektifimi biraz açan bir şey hem de e, yeni bir şeyse eğer için, e, ama bu çok yeni bir şey olduğu duygusunu da yaşamak için seçtiğim bir şey. Kendi yaptığım destelerim olmasına rağmen kendi yaptığım desteleri de e, bir türlü insanlar tarafından şey olmadı. Yani işte bir Neche çok fazla bu konuda e, şey rağbet gördü. Sonra ''Yoksun'' diye bir şarkı yaptım, o ''Yoksun'' şarkısı gördü Ama onun dışında yapmış olduğum diğer albümlerdeki desteler biraz sizin gibi insanlar tarafından çok beğenildi. Yani bunu örnek verirsek, işte bir Peşka albümde okumuş olduğumuz şarkı, ''Benan bir şarkı'' Sonra ne Neçe'' falan ''Yoksun'' yani onun ''Evi'' diye bir şarkı yapmıştım. Ee, ve bunlar, bunlar böyle belli belli insanlar tarafından sevildi ama e, gönül isterdi böyle herkes tarafından ha bu da böyle bir şey yapılmış bu da, bu da güzel ve de, değişik bir yorum ve değişik bir tonda bir şey olmuş demelerini isterdim ama bundan şikayetçi miyim? Hayır ben yapmaya devam edeceğim Aziz e, yaptıkça da büyük e, o belki de bugün 2005'te yapmış olduğum albüm nasıl dinleniyorsa halen 2010'da yapmış olduğum hala nasıl dinleniyorsa Bundan sonra yapacağım yeni şeylerde, e, 2030'larda yeniden yeniden dinlenmiş olacağını umut ediyorum. Süper, süper. Umudu elden bırakmamak gerekiyor. Evet. Peki, gelelim İzmir'e. E, evet. Varto'dan İzmir'e e, hayatını e, taşımak ya da işte yaşama biçimini taşımak e, çok zor bir karar. E, bu tamamen Varto'da kendini sıkışmış, sıkıştırılmış hissettiğin için mi oldu yoksa ailenin verdiği bir karardı ve ekonomik şartlar orada daha iyi olabilir diye mi oraya gittiniz? Çok çok e, direk hemen sebebi belli, politik sebeplerden kaynaklı. Yani bu benim orada politik bir şey yaptım anlamına gelmiyor oradaki var olan e, çatışmanın, oradaki var olan sürdürlen savaşın. E, sebeplerinden kaynaklı çıkmak zorunda kaldık. E, bir de e, yani o en büyük sebeplerden bir tanesi oydu. Yani ağır, e ağır ayrımcılık her zaman vardı ve o zamanlar herhalde çok daha evet. keskin ve çok daha ağırdı. Evet. E, ondan kaynaklı İzmir'e yerleştim. E, İzmir'deki sürecim zaten çok uzun sürmedi. E, bir 8 aydan sonra e, orada İzmir sınavına hazırlandım. 8 aydan sonra da İstanbul sürecim başladı. Benim. İstanbul sürecimle beraber müzikle olan mağım çok çok daha güçlü olmaya başladı. Ve bugüne kadar geldik. Peki e, İzmir'de Umuda Ezgi grubuyla müzik yapmaya başlıyorsunuz da. Merak evet. ettim İzmir'e gittiniz diye mi müzik yapmaya başladınız yoksa zaten Varto'da bir biçimde müzikle ilgili miydiniz? Varto'da, Varto'da müzikle ilgili olan çok fazla dinliyorum bandı. Arada bir de yani e, evde, e, işte bahçede, e, okulda söylemiş olduğum şarkılardı. Zaten o zamana kadar yani ilk kendimi keşfetme durumum lise lise birinci sınıfta oldu. Lise birinci sınıfta şarkı söylediğim zaman insanlar tarafından çok beğenildiğini görünce, arkadaşlar tarafından, yani bir, daha doğrusu e, hocamızın yönlendirmesiyle e, kimin sesi güzel kim şarkı söylemek ister derken, o zaman başlayan bir şeydi. Zaten ailede, Öyle bir durum da var yani hemen hemen bütün ailede müzikte haşır neşillik çok fazlaydı ama bunu mesleki olarak yapan bir tek ben oldum. Ama ailenin geri kalan bütün insanları hepsi mutlaka dirensional çalardı ve şarkı söylerdi. E peki o da demek ki e, amatör bile sayılmazmış müzikle bağınız. İzmir'e gidince birdenbire <gülüyor> hayır şunu demeye çalışıyorum. Umudu Eski grubuyla yani ya da bir grupla herhangi bir grupla çalışmaya karar vermek, grupla anlaşmak e, zor bir iş. Nasıl gelişti bu formül? Kendiliğinden mi? Yok bir Cenn diye bir arkadaşım vardı. Can canla beraber İzmir'de tanıştıktan sonra canla müzikle uğraşıyordu. Sonra orada da onun bir yeri vardı, bir kafesi vardı. Onunla beraber böyle ufak, ufak söylemeye başladıktan sonra e, o dedi ki neyi bir grup oluşturmayalım diye söyledi. Sonra o grup, grup tamam dedim, ben de iyi olmasın dedim. Hani benim için de çok yeni bir şey bir grupla beraber çalmak, bir grupla beraber bir yerlerde e, az olsa konser veriyor olmak. E, şimdi benim için yeni bir deneyim olacaktı. O deneyimi Cem'le beraber yaşadık. Zaten Cem'le beraber İstanbul serüverimiz başladı. İstanbul'da da bir süre beraber çalıştık. Ee, yani tamamıyla bunun üzerine gelişen bir şey. Aslında içinde olan bir şeymiş. Sonradan e, işte İzmir'e gitmemle beraber aslında istediğim şey buymuş diye anladım. Yani müzik yap. Bu evet. da e, Cem'in Cem sayesinde olan bir şey. Evet. E... İstanbul Serüveni'ni de konuşacağız ama arada gel e, bu O Ses Türkiye'yi birbirine kattığın şarkıyı dinleyelim önce. Sonra hem o. o yarışma hem de diğer konular üzerinde konuşmayı sürdürelim. Evet O Ses Türkiye'de de yarışıyor Dodan. 2017 evet. değil mi Dodan? Evet 2017'de yarışma bitti abi Orada işte O Ses Türkiye'nin birincisi Birinci, oldun. Birincisi oldun. Ama Arlı. haydar... Haydar Haydar'ı ben 2019'da kalan müzik etiketiyle e, Zaman albümünde okudum abi. Zaman evet. albümünü çıkardım. Evet ama o yarışmada okuduğunda ertesi gün hemen hemen herkes bunu konuşuyordu. Dodan evet. diye biri var. Dinlediniz mi? Mükemmel bir ses. Haydar Aydar'ı ne biçimde seslendiriyor diye. Bu şarkıyı dinleyelim sonra bütün bunların üstünde konuşalım. Evet Dodan ve Haydar. Come <laughs> on! Haydar, dost, dara düş oldum. Gürurun acıya özür katın? adem sıfatından çok geldin geçtin. Zaman Bir zaman gün için zara düş oldum. Bir zaman gün için zara düş oldum. Bir zaman gün için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar. Haydar dost zara düş oldum. O derya yüzümden gezdim bir zaman Yoruldu kanadım, dedim el aman Enişte bir ulu sultan Şeyhinşah bakışlı meredüş oldum Şeyhinşah bakışlı düş oldum haydar haydar haydar Bye. Dodan ve Haydar Haydar, 2017'de O Ses Türkiye yarışmasında sahneyi birbirine kattı ve ertesi gün hemen hemen herkes o sesi duydunuz mu ne olağanüstü söyledi diye konuşmaktaydı. E, Dodan bu O Ses Türkiye konusunda ben önce kendi fikrimi söylemek isterim izin verirsen. Güzel abi. Evet. ...birinci oldun sonra... ...ve bütün şarkılarını sahnede çok çok iyi söyledin... ...ama buna rağmen de... ...bayağı eleştirildin... ...Doda'nın o yarışmada... ...ne işi var, niye katıldı, neden böyle yaptı... ...vesaire, vesaire... ...fakat bana sorarsan... ...gerçekten çok iyi yaptın... ...çünkü... ...bir müzisyen, bir şarkıcı... ...yorumcu... ...sesini büyük çoğunluğa nerede... ...hangi ortamda dinletmek istiyorsa... Orada dinletebilmeli. O ses Türkiye ile birlikte de çok geniş kitlelere ulaştırdın sesini ve en azından başta Haydar olmak üzere birkaç türküyü. Bu sence neden önemli kabul edilmez ki? Neden daha kolay olan şeyi yapıyor herkes? Neden eleştirildin sence? Bence bu çok böyle temelde herkes birbirine çok yargıyla yaklaşmanın sonucu olarak düşünüyorum. Yani Şöyle bir bakış açımız olmuş olsaydı, kişinin yaşam perspektifi, yaşam ölçüsü, hayata bakış açısıyla iletili bir durum olmuş olsaydı. Mesela ben şunu çok iyi biliyorum. Biz o form, formu çok eleştirirken, o formattaki bir yayını çok eleştirirken ama en fazla beslediğimiz şey, şey de o program kendisi oldu. Yani ben ne kadar izlemiyorum desem dahi ama insanlar o programları izleyerekten o programın izlenebilme oranını her zaman yükselttiler. Benim eleştirme evet. durumu e, bence çok yersiz bir şeydi. Yani Çok yerinde olan, çünkü ben kötü bir şey yaptığımız düşünmüyorum yani oraya çıkmak da. Çünkü öncesindeki benim hayat çizgimde hiçbir şey değişmedi. Yani Önceki dodan şimdi o yarışmadan sonraki dodan açsam bir fark olmadı. Sadece bir fark şöyle oldu. Tanırlılık oranım açmaya başladı, birçok insan tarafından daha çok belirli oldu. Bu da evet. benim yapmış olduğum iş itibariyle önemli bir şeydi. Yani benim yapmış olduğum üretimlerimin daha fazla insanlara ulaşabilmesi için önemli bir alan orası. Şimdi bizim bizim o eleştiren kesim ise hiç öncesinden çok fazla konserime gelmemiş olmalarına rağmen, nasıl ve ne şekilde çalışmalar yürütümü bilmemesine rağmen sadece o sürü mantığıyla beni eleştirmeyi tercih ettiler. Ama eleştirme noktasında ben niye eleştirdiler demiyorum. Ama şunu çok isterdim, yani biraz o üslutsal, Durumu biraz daha esneterek, daha, e, esteterek daha e, gerçekçi bir taraftan bakıp da bu şekilde eleştirmelerini çok isterdim. E, ama hiçbir şekilde e, ben reddetmiyorum. Yani bu benimle ilgili yazılan, çizilen e, yazılarla da ilgili e, karşılaştığım zaman o insanların e, bence bir kez daha düşündüklerine inanıyorum ama... eleştiri yaparken. Şunu söylemek lazım, ee, mesela o Ses Türkiye'ye katılmasaydı ne yer Haydar Haydarı o mükemmel sesinle e, olağanüstü bir biçimde büyük bir çoğunluğa dinletmemiş olacaktın, öyle değil mi? Bu Kesinlikle. büyük bir, bu büyük bir kayıp değil de nedir? Neden e, eleştiren eleştirenler önce yapılan işe bakmıyor? Ee, daha, daha öncesinden sadece dekoru, atmosferi ya da mekanı eleştiriyorlar. Aa evet o ses Türkiye'ye ben de sıcak bakanlardan değilim. Ya da ona benzer e, pop starlar vesaire. Hiçbir yarışmaya sıcak bakmadım bugüne kadar. Fakat bu yarışmalarda çok mükemmel sesler çıkıyor ve gerçekten müzik adına çok önemli işler olabiliyor. Bundan daha önemlisi bu eleştiren insanlar bu müzisyenlerin, şarkıcıların Neyle geçindiğini umursamıyorlar bana kalırsa. İşte işte ben de bunu bunu düşünerek de söylüyorum yani. Evet. Ben mesela evet. Orada orada o insanların e, ne ne zor şartlarda müzik böyle alternatif müzik yapan insanlar için ne kadar zor bir şey olduğunu anlamaları açısından önemli. Hani sanki bir alan açılmış da o müzisyen o alanın içerisinde olmamış e, davranışı, tavrını sevgilenmesi bence en çok eleştirilmesi gereken bir şey. Emekten bahsederken emek sömürüsünün en yoğun var olmuş olduğu bir şeyden bahsediyoruz, bir düşünce halinden bahsediyoruz. Ama ben oraya çıkan ya da herhangi bir yarışmaya çıkan müzisyen kimliğiyle söylüyorum bunu abi, çıkan her insanın hiçbir şekilde burada kötü bir şey yapmadığını düşünüyorum. Aksine ortaya çıkarmış olduğu ürünlerin daha geniş bir alana yayılıyor olması ve dinleyiciye sahip oluyor olması Bence çok önemli bir şey ve bu konuda da o, o şeyin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabi şeyin programın kendisini, formatını eleştirmek başka bir şey. Elbette. Ona bir şey diyemem. O Elbette. başka bir şey. Ya bu, izleyip izlememek de bir tercih meselesidir. Ya da kanalın Ama sahibini, kanalın sahibini eleştirmek başka bir şeydir. Ama. Bu tuhaflık yok mu bu işte eleştirenlerin bir kısmının bir kısmının diyelim ki ticaretle uğraşanlar sanayiyle uğraşanlar var aralarında. Ve bunlar ticaret ve sanayilerini yaparken işlerini görürken en saçma olabilecek en saçma insanlarla da karşılaşıyorlar ve onlarla çalışmayı sürdürüyorlar. Neden? Evet. Çünkü iş, işimiz bu diyorlar para kazanmayalım mı diyorlar. E peki müzisyen para kazanmayacak bu para kazanmasa neyle geçinecek para kazanmazsa eğer nasıl yeni şarkı yapacak neyle geçinecek öyle evet. değil mi kesinlikle abi kesinlikle yani e, e, bu, bu bence bu ortaklaşmayı yaratamadığımız için çok fazla herkes kendi perspektifinden bakıp da diğeriyle empati kurmadığı için e, benim doğrum benim doğrudur deyip baktığı için biraz bu tür şeyler oluyor aslında benim doğru diye bir şey yoktur yani o insanın da kendi duygusu vardı. O insan da bu hayatın içerisinde bir cebelleşme halinde, yaşamını idame ettirme halinde bir gerçeklikle yüzleşirken, o kişi de kendi işiyle yaratırken, var ederken aynı şekilde o hayatın içerisinde cebelleşen bir insan. Demek ki ortak yönlerimiz çok fazla. O zaman o empatiği kurmak gerekli. Yani benim üretim yapmış olduğum alanı destekliyor olman o noktada benim başarımı, başarımı hem ortak kılmak hem de yapmış olduğum işin daha fazla insan tarafından biliniyor olmasına katkı sunmaktır da. Sonra istediğin eleştiriyi yap. Yani o, müzikal olarak baktığın zaman eğer o bilgi birikimine sahipsen ya da o duygu minimalde gerçekten müziği çok araştırıp ya da dinleyici bir şeyin varsa, bird varsa ona okeyim. Ama hiçbir şey bilmeden, hiçbir şey var etmeden hemen onu ezip geçeyim de ne olursa olsun. Bunun örneğini ben şöyle yaşadım. Çok böyle e, ciddi anlamda canımı yakan şeylerle karşılaştım ben, o süre zarfında bunu yapanlardan bir tanesiyle oturup konuştum. Yani dedim ki bunu yaparken hangi duyguyla yaptınız yani? Daha hiçbir zaman, ben şuna çok inanıyorum ya bence insanlar birbirini eleştirirken şuna dikkat etmedi ya. Onun, ona dokunmayı bilmeli. O eleştirmiş olduğu kişinin kim olduğunu, ne olduğunu çok iyi araştırmalı, bilmeli. Bilmeden bu eleştiri nasıl yani ''Benim albümlerimi mi aldınız?'' dedim. ''Hayır.'' ''Benim konserlerime mi geldiniz?'' ''Hayır.'' ''Benimle hiçbir zaman bir diyalog içerisine girdiniz mi?'' ''Hayır.'' Yani sadece ve sadece benim o sese çıkıyor olma halim üzerinden bir eleştiri yapma hakkını nereden buluyorsunuz o zaman? Yani bu aklı size kim veriyor? Nasıl veriyor? O zaman demek şu da oluyor. Yazmış olduğunuz şey... Çünkü o zaman ben popülerdim, daha popüler bir haldeydim. İşte Türkiye'de birçok şey tarafından bilinen, tanınan bir ismim olmaya başlayınca o zaman demek ki siz de benim ismimden ne falan Bunun karşılığı da bu oluyor. Ee, evet ama e, siz zaten e, bundan da önce, yani bu olup bitenlerden, O Ses Türkiye'den de önce O Ses Türkiye'nin zamanları ve sonra da cevapların en iyisini yaptığınız albümlerle şarkılarla verdiniz. 1997'de Beynav çıktı. 2010 evet. 2010'da Şabun. 2020'de ise Zaman. 3 albüm yaptınız bugüne kadar. Üçü de çok yetkin albümler. Ve en önemli özellikleri de kendine özgü bir sound geliştirmiş bir müzisyen ve yorumcuyla karşı karşıyayız. Evet. Tek kişilik bir sound. Kimseyi taklit etmemiş. Tamamen içinden geçenleri yapmış ve 3 koca albüm getirmiş bugüne kadar. Dolayısıyla eleştirilecekse ki eleştirilebilir herkesin eleştirilmesi gerekir eleştirilecekse de bu bugüne kadar yaptıklarına atıfta bulunarak Tamamen ezbere, Aa, o söz Türkiye'ye niye katıldı, bunu niye yaptı, bunu niye şöyle yaptı demek değil. Dinleyerek dediğiniz gibi, dinleyerek kontrollere giderek ve ondan sonra orada böyleydi, şurada böyleydi ama burada da böyle kötü bir şey yaptı derseniz eğer ciddiye alınırsınız. Ama yoksa evet. öbür türlüsü sadece karalamak oluyor. Evet. Bence bu bütün üretim ilişkileriyle ilgili bir şey. Yani özellikle mesela Türkiye'de bu çok gelişkin. Yani eleştireyim ne olursa olsun, e, benden çıksın da ne olursa olsun. E, işte ben bu, bu ön yargı temeli üzerinden e, yaklaşmayı çok e, doğru bulmuyorum. Ama e, onun dışında elbette ki herkes eleştirebilir. Hiç, no, hiç problem değil. Bu konuda ben sıkıntı yaşamıyorum. Aslında e, bizim elektrik kültürümüzü, e, o, o halini e, doğru yaptığı zaman bunda kötülük de bulmuyorum. Aksine iyi bir taraftan da bakmak lazım eleştirimde haline. Çünkü benim göremediğimi görmüş olur. O zaman görmüş olan şeyle ben gider ona teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyi bana sunduğun için bana öğrettiğin için. Ben buradaki kendimi eksik hissetmişim demek. Budur eleştiri. Doğru. Yerden doğru. Budur eleştiri bana göre. Ama yerden yere vurmak hiç bilmeden, hiç çekilmeden yani hatta belden aşağıya kadar şeylerle ee, savunmak ya yani bunu bir e, bir yerde de bir festivalde eleştirilerden bir tanesinin yüzüne bakıp şarkıyı söylerken acaba ne hissetti diye baktım yüzüne durdum yani utanmamış ya, ya ama ben olmadı yani şimdi hayır hayır herkes... utanma duygusu utanma duygusu olan eleştiriyi bu kadar kişiselleştirmez ve evet tamamen yapılan şarkılardan, albümlerden bağımsız bir biçimde ortaya koymaz. Albüm ve şarkılara mutlaka atıfta bulunmalısınız. Yoksa tabii, olmaz. Ben, tabii ben şarkıyı bu şekilde okuyorum diye ben işte sallıyorum. Yani illa Arif Sağ gibi okumak zorunda değilim. Ya da o zaman o zaman da olmaz. Ben Ali Ekber Çiçek, Haydar Haydar'ı böyle okuduğu için ben Ali Ekber Çiçek gibi okumalıyım diye bir şey yok. O zaman herkesin bir tavrı var okurken, herkesin bir tarzı var okurken. Yani biz bunu sınırlarken o zaman müziği de sınırlamış oluyoruz. O zaman benim hayal dünyam nerede kalıyor? O zaman benim gerçekliğim nerede kalıyor? O zaman benim bağım nerede kalıyor hayatta ilgili? Hiç mi benim düşüncem olamaz? Hiç mi benim ifade edebileceğim ses rengim olamaz? Doğru. Doğru. Peki Tatar doda... Çiçek önemli bir insan, kesinlikle çok, çok önemli çok, insan. Çok. Arif Sağ önemli bir insan, kesinlikle önemli bir insan. Şivan Perver önemli bir insan, Cuman Hacı önemli bir insan. Mehmet Atlı önemli bir insan. Ama Mehmet Atlı, ama Şivan Perver, ama Cuman Hacı, ama Arif Sağ, ama Erdal Erzincan. Mesele mesele bu değil. Onlar da yapıyorlar bu işi. Ben de bu işi yapıyorum. Demek ki herkesin kendi sofrasında yaratmaya çalışmış olduğu bir dünyası var. Bu dünyaya e, dönük e, işte kristiyeler ya da elstrümanını çalar, ne bileyim yani o şey neyse, yapmış olduğu mesleklerse onu yapar Tamamıyla haklısın e, Dodan. E, yalnız şöyle bir şey var, bunu söylemeden geçemeyeceğim. E, bana hak verirsin vermesine ayrı konu. E, bu ayrımcılık işi var ya, ya da belli bir konuda e, tamamen inatçılık... E, sizin tarafta da var, Kürt tarafında da var. Ne yazık ki, ne yazık ki Kürtler de illa kendi şarkıcılarının, yorumcularının, müzisyenlerinin çok politize olmalarını bekliyorlar. Oysa bu politik olma durumu neredeyse her şahısta, her kişide tamamıyla başka çeşitlerde e, çıkar ortaya. Ben başka türlü düşünürüm, sen başka türlü düşünürsün, öbürü başka türlü düşünür. Bir toplamda... E, Tornadan çıkmış gibi hepimiz aynı politik durumda olamayız. Aynı mücadeleyi veremeyiz. Müzisyen başka türlü bir mücadele verir. Öbürü başka türlü bir mücadele verir. Ama senden beklenen de sizden beklenen de her zaman daha fazlası oldu. Evet. Yeritlenince politik, politik değildi odan. Yahu kendince politik bugüne kadar yanlış ne söyledi? İnsanlıkla ilgili yanlış ne söyledi? Hiçbir şey. O zaman ne bekliyorsunuz ondan daha fazla ki? Öyle değil mi? Bence birbirimizi daha fazla ötekileştirmeden yaşamayı becermeliyiz. O öteki kılmadan, o ötekileştirmeden var olmayı becermeliyiz. Ee, her şeyden önce sonuçta bu evren içerisinde yaşayan tek bir canlı olmadığımızı düşünerekten varlık göstermeliyiz. Bir varlık e, sebebi neyse o varlık sebebine göre kendimizi var etmeyi becermeliyiz. Burada herhangi bir e, ayrım yapmaksızın söylüyorum bunu. E, bunu, bunu bildiğimiz zaman, bunu gördüğümüz zaman o zaman o, o e, yargıdan da, o temel temel e, görme yetişinden de çok daha iyi anlaşılabilecek bir dile sahip olabileceğimize inanıyorum ben. Abi. çok teşekkürler dodan süremiz doldu ya da dolmak üzere katıldığınız evet, için abi. geldiğiniz için size teşekkür ediyorum ve İngiltere'den İngiltere üzerinden bütün dünyaya da büyük bir hediye gittiğini söyleyebilirim mükemmel bir şarkıcıyla karşılaşacaklar ve bence mutlu olacaklar başarılar diliyorum teşekkür ediyorum davetiniz için abi. çok çok sağ olun ee, çok mutlu ettiniz beni abi. Bütün açık radyo dinleyicilerine de Buradan selamlarımı iletiyorum Yeniden yeniden buluşmak üzere diyorum ee, Esenlikler de yorulmadı Çok sağ olun görüşmek üzere abi. Eksik olmayın çok teşekkürler Evet bugün Dodan'ı konuk ettik ee, 1 Eylül'de Hanım'ın adlı şarkısı İngiltere'de yayınlanacak Oradan da dünyanın geri kalanına Dilerim Dodan bütün yolu alır Ve kendisini çok çok daha fazla insana dinletir Sonuçta dinleyen herkesin bu yaptığından çok memnun kalacağına ben inanıyorum. Program burada sona eriyor. Teknik Masa'da dilayılmaz Yılmaz ve ben Naim Dilmeler. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.